Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğim zaman bol bol bol bol kuşlar görürüm sizi. Azliye Mesunanlar, Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş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 E, tartışacağız daha doğrusu dinleyeceğiz herhalde Ferda'dan e, bu kitap Pierre Dardo ile e, Christian e, Laval'ın Dünyanın Yeni Aklı başlıklı e, e, kitabı e, aslında sanırım İngilizce'den önce Türkçe'de yayınlandı daha İngilizcesi yok e, Fransızca yazılmış son baktığımda henüz daha İngilizce'ye <gülüyor> çevrilmemişti ama aradan geçen zaman içerisinde çevrilmiş olabilir ama ilk çevrilen bir tanesi Türkçe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 Az önce de söylediğim gibi e, bugün e, yaşadığımız hayatı biçimlendiren e, neoliberal politikaların e, aslında e, bizi e, getirmiş olduğu durumun bir analizi. Dolayısıyla oldukça zengin bir analiz ve dediğim gibi yazarların Marksist bir takım refleksleri olmakla beraber e, bu rasyonalite dendiği zaman e, yani neoliberal rasyonalite dünyanın yeni aklı e, denilen aklın e, analizini yaparken de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 1978 1979 e, diyorsun. Aslında bayağı olmuş. Evet. E, yani e, 30 sene aşkın 35 e, senelik bir analiz aslında. Evet. E, neden bu kadar geç bu e, e, analiz? E, şimdi yani neoliberalizmi 15 senedir o 20 senedir belki yaşıyoruz. 10 senedir o şiddetle yaşıyoruz. Niye bu kadar geç bu analiz? Ya yani Foucault'ya bakıldı neoliberalizmi anlamak için. Evet şimdi çok güzel bir soru aslında neoliberalizm e, tam anlamıyla uygulanmaya konmuş olmasa bile e, şu anda içinde bulunduğumuz neoliberal çağın düşünceleri daha 2. Dünya Savaşı öncesinde e, filizlenmeye başlayan Avrupa'nın çeşitli e, ülkelerinde bir araya gelen e, birtakım takım grupların e, yaptığı çalışmalarla e, filizlenmeye başlayan bir düşünce e, tarzı. Foucault'un yaptığı bu analizler de dediğimiz gibi 78-79 yıllarında vermiş olduğu dersler. Fakat çok uzun bir süre yani üzerinde çalışılmış bir metin olmadı. Bunun nedenlerinden bir tanesi tabii nispeten yakın zamanda yayınlanmış olması derslerin. Ama daha da önemlisi mali kriz yani kapitalizmin geçirmiş olduğu son 10 yıl içerisindeki 15 yıl içerisindeki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 Şimdi kullanılıyor daha ziyade ama ilginç olan 35 yıl önce Foucault'un şu anda tam da içinde bulunduğumuz dünyada geçerli olan bir takım mekanizmaları düşünce biçimlerini net bir şekilde gözler önüne seriyor olması elbette. Şimdi neoliberalizm derken bu kitabın aslında temel tezi şu neoliberalizm sadece iktisadi bir doktrin değildir aynı zamanda bir düşünme davranma ve hissetme.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 Üzerine organize olan kurumlar bunu da nasıl yapıyorlar işte özneleştirmek suretiyle Foucault'un tabiriyle yani insanların bir takım normları benimseyip içselleştirip onlara uyum sağlayabilmeleri aslında insanların özgür olduğu anlamına geliyor önemli olan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 E, modellenmesi e, gerektiği söyleniyor e, ve e, bir taraftan da e, baktığınız zaman o üniversite içerisinde ya, yer alan e, şahısların örneğin öğretim üyelerinin de kendilerini birer şirket gibi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 Şimdi e, dolayısıyla da diyorlar ki Amerikan neoliberalleri böyle bakıldığı zaman aslında ücret denilen şeyin kendisi nedir bir gelirdir bir yatırım sonucunda e, edinilen e, se, emekçiye geri gelen bir e, gelirdir bu yatırımda nedir e, bireyin sahip olduğu belli e, bir takım yetenekler anlamında e, ve dolayısıyla e, emek anlamında bir sermaye.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 İçinde bulunduğumuz bugün son belki 20 yıldır ben tam bilmiyorum ama mesela işletme terminolojisinde çok karşımıza çıkan oradan da bütün dünyaya yayılmış olan bir takım kavramlar. İngilizcesi ile mesela accountability hesap verebilirlik. <gülüyor> Dikkat ederseniz e, başka ne var mesela performans kriterleri. <gülüyor> yani e, mesela bakıyorsunuz üniversitelerde artık e, performans kriterleri gibi bir kavram etrafında.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 bir analiz o değil mi? Yani insanlara işte tekil görüntülere, evet. anonim görüntülere çevirmek. Mesela işte bantta. Şimdi bu Foucault'un aslında bir o iktidar kavramı aslında bunun ötesine geçen bir kavram. Aynen. Yani bu disiplin toplumundan aslında bir bakıma özgürlük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 Yerleştirilebilenir ve uygulanabilenir. Yani kitapta sadece işte Fordizm değil aynı zamanda Keynesçilik ve neoliberalizmin de farklı versiyonları uzun uzun tartışılıyor. Çünkü 1939 bir tarafta kim var işte Avusturya'da neoliberallerler var Hayekler vesaire ondan sonra Alman ordo liberalizmi var. Ondan sonra Amerikan neoliberalizmi var. Bunlar birbirleriyle yakın ilişki içerisinde olan yaklaşımlar olmakla birlikte elbette birbirlerinden farklılıkları da var kitap. Önce liberalizmi uzun uzun tartıştıktan sonra neoliberalizmin bu farklı ekollerini tartışıp en sonunda içinde bulunduğumuz dünyaya geliyor. Ama Korhan'ın dediği çok doğru. Yani artık o Fordist okulları.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 Evet. Orada or, or, ortaya çıktığını görüyoruz. Artık mesela devlet şirketi denilen e, şeyler e, bir programda uzun uzun işlemiştik. E, mesela Çin e, devlet şirketi olarak bir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 şirketler bunlar yani böyle geniş bir misyona sahip değil yani işte eğitim kültür sağlık falan hepsi böyle dar bir alanda aslında bir hücre içinde evet. bu rolü oynuyor yani tam da tersine hani bu sistemi kurgulayacak aklın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 Sen de nasıl girişimci olabilirsin? Yani söyle söylüyor aslında ama. nasıl <gülüyor> yani, olacak yani ama? Böyle, bu, bu <gülüyor> yani, şekil Sen, sen, de, sen akıllı... de aklını kullansana. <gülüyor> ya çıkarlarını gözetsene. Evet, bu sistemin için öyle şekilde su, katıl ki dedi. sen buradan paranı <gülüyor> alacağım şeyi arttır rasyonelite bu. Ben bir felsefeci veya sosyal bilimci olarak nasıl katılayım da mesela <gülüyor> Tabii, şimdi mesela yani kendi, şirketimi, kendi şirketimi kurup kendi entelektüel sermayemi yatırıma <gülüyor> dönüştürmek gibi bir şey ya dönüştüremedim mi? <gülüyor> daha. daha dönüştüremedim evini başına da. yıkıyorlar sen, <gülüyor> sen de diyorsun ki mesela. hala ben ücret emek ilişkisinde <gülüyor> <gülüyor> kendi kendine çabalayan Geçen birisiyim ama kal. yani bunun bütün topluma yayılması mesela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 ...bir şekilde önden e, veren e, danışmanlık bu konuda danışmanlık yapan Evet net, net e, şekilde çizmesi lazım e, Tabii ki e, bu şirketler evet. bunlar kuruluşlar e, size mesela işte potansiyel e, diyelim ki tüketecinin e, veya müşteri profilini çizen işte pastadan pay almalar biliyorsunuz Ondan sonra e, e, an yani bir yandan çizerken Aslında oluşturuyordu da, hani o da çok önemli onnun e, şeyiyle yani sadece e, hani bu e, Olan bir şeyi yönlen, yön, yönlendirmiyor. Oluşturuyor da bunu. Hani böyle diyerek. Yani bütün toplumu Tabii bu ki. şekilde yaratıyor aslında. Tabii normları kuruyor. Ve normları kurduğu ve onları dayattığı ölçüde ve onlar benimsendiği ölçüde de e, zaten insanlar özgür.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 ...haline geliyorlar. Zaten özneleştirme... ...denilen şey de bu. Yani... Öznelik, ...öznellik derken Foucault'un kastettiği şey... ...çok basittir aslında. Ne demek... ...özne olmak? İnsanın kendi varlığını... ...kendi davranış biçimlerini... ...düşünme, davranma ve hissetme biçimlerini... ...zihninde belli bir takım kavramlar... ...ve normlar altında temsil etmesi. Yani kendiyle kurduğu ilişkiyi... ...bilinç ilişkisini bu normlar... ...üzerinden yapması. Burada... ...normların geldiği alan... ...farklı olabilir, din olabilir... ...hukuk olabilir...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 Evet. Yani bir felsefeci olarak mesela ya da bir sanatçı olarak e, bu sisteme nasıl dahil olabilirsin deyince ya felsefe aslında işte para etmez. Ama e, sen de diyor o zaman kitap bas. Kitabın da çok satsın. <gülüyor> mesela oradan alacağın şeyle, telif <gülüyor> ücretiyle iyi bir yaşam sürebilirsin. Tabii. Ama buna karşılık da özellikle e, satılmasın diye uğraşan insanlar vardır. Yani kitap olarak piyasa ilişkilerine girmeden kendi ürettiği bilgiyi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 yani akademide yükseleceksiniz. Kitabınız e, basıldığı Eee konferanslar o halde. Aa, tabii Bütün... parayla basılan e, makaleler var öyle biliyorsun. Ama mi? o eskiden hepsi, şeydi. Yok hepsi öyle. Çok evet. affedersiniz çakma makaleler parayla basılıyordu. Artık öyle değil. artık benim dediğim. Çakma makaleler. Nerede ki? İşleş bu oldu. Henüz oldu. o noktaya gelmedik ama o noktaya e, doğru o ya, ya başladı. Yani para ta ta talep eden ciddi kuruluşlar, yayın kuruluşları var artık e, basılması. Eee konferanslar için. öyle. Bugün herhangi Oferanslar, bir konferanslar o çok uzun zamandır zaten bir tür şeye dönüştü. Akademik turizme dönüştü. Biliyorsunuz yani işte el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 Ee, söylemin içine giremeyen orada belli bir takım kriterleri yerine getirmediği için bilgi muamelesi e, görmeyen e, kalmış Ta tabi, tabi kalmış mı? tabi kalmış e, yani, aynı zamanda talih de kalıyor Taalik, <gülüyor> <tabi>. yani, <gülüyor> onun şöyle der <gülüyor> dikkate alınmıyor iki vardır. Evet. bir tanesi erudisyon e, denilen e, çerçevede düşünülen bilgi yani o kadar detay ki artık yani, bilgi olduğu evet teslim edilmiş ama çok fazla büyük bir detay bu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 E, Fulya'nın da anladığım kadarıyla tabii ben yoktum o toplantıda. E, daha yeni başladığı için e, süreç yeni başladı. Da herhalde epey konuşulacak. İnşallah yani bu çok önemli. Bu biliyorsunuz e, yani sübalten ve mağdun kavramlarıyla da e, Gramsci ile e, başlayan daha sonra Sipivak'ın da işte metinleriyle e, tekrar gündeme e, gelen sübalten mağdun kavramı çerçevesinde de yapılan bir tartışmaydı e, bu. E, hangi sözler aslında? Artiküle edilebiliniyor, hangileri edilmiyor, kimlerin sözü dinleniyor. Bununla ilgili bir tartışmaydı. Şimdi bu noktaya gelmiş olması tabii sanat açısından da, biener açısından da bence çok önemli. Çünkü biz hep belirli bir iktidarda olan bir söylemi duyuyoruz ve dinliyoruz. Orada...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 Son tanımı ideoloji tanımında söylediğim Evet yani Marksizm bu şekilde yani evet. okuması aslında bizim de hani sol partilerin, sol hareketlerin aslında şey üzerine gitmesi gerekiyor. Aslında biraz da bu eylemsel olan tarafı üstüne mesela işte değil mi e, tartışılan kolların çoğunda aslında biz bu tarafını ihmal edip sadece hani başbakanın tercihiymiş gibi evet, çok bakıyoruz. Doğrudan. Halbuki öyle tercihler değil arkasında çok ciddi kurumsal bir şey sistem çalışıyor bir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 Bakış açısıyla birlikte kenti, belediyeleri de düşünebiliriz. Bir yol açmış oldun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet. Sayın çok iyi bir şey oldu. Hatta kitabı okumaktan daha belki iyi gibi oldu diyebilirim. <gülüyor> evet, Ama görüşmek. herhalde okursun kitabı da. Tabii ki okuyorsun. Haftaya görüşmek Teşekkür güzel. ederim çağırdığınız için. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş tabuk şey ya like like sosyal medya elektrik pınar perşembe pazarı merkezi